Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 144 Ağustos 2020 Başladı, hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden bir eğlenceli İngilizce köşemizden sevgiler, saygılar. Efendim bir önceki bölümde değerli konuğumuz Amerika Günleri podcastinin sahibi Mehmet Çoğal Bey. Kendisi Amerika'da konuğumuz olmuştu ve kendisiyle muhabbet etmiştik İngilizce deyimler üzerine. Hocam bu arada hoş geldin. Hoş bulduk Mevvigin. Ee, şimdi yine aynı kitaptan bir bölüm daha aktaracağız. Kitabın adı Speak English Like an American. Amerikalı gibi İngilizce konuş diye tercüme edilebilir belki başlığı. Yazarımızın adı neydi hocam? Amy Gillette. Sen yazarla iletişime geçip izin de aldın hocam. Dolayısıyla birkaç bölüm değerlendirebiliriz diye düşünerek yeni bir bölüm daha yapacağız. Bu ikinci bölüm o, o kitaptan. Kitabın sevdiğim tarafı şu oldu değerli dinleyenler kitap böyle kısa kısa diyaloglardan oluşuyor yaklaşık 25 tane diyalog ama birbirinin devamı şeklinde hani bir dizi film gibi ve birbirini takip ediyor bu güzel oluyor hani karakterler hani hayalinizde canlandırıyorsunuz dedi bir yere gelince artık daha kolay aşina oluyorsunuz karakterleri ve böylece daha rahat bir adaptasyon oluyor bir önceki bölümde Carol ve Bob kurabiye üzerine pazarlık yapmışlardı bu bölüm Şimdi ise işte Bob kurabiyeleri hazırlayıp satıcıya götürüyor. Diyaloğu bir okuyalım. Daha sonrasında değerlendirmesini hocamızla yapacağız. Bob brings the cookies to the village market. Bob brings Carol the cookies. He tells Carol that baking the cookies was easy because he had lots of help. Bob, how did the baking go? Slow at first, but we're getting the hang of it. Once you learn the ropes, it becomes second nature. To tell you the truth, I thought that baking 2000 cookies would be a pain in the neck. But we managed to round up some helpers and it was a piece of cake. Well, thanks for coming in person with cookies. No problem. When will you need more? It depends on how many we sell today. How many do you think you will sell? Mmm, maybe 500, maybe 2000. Your guess is as good as mine. In any case, I'll keep you posted. Okay, just give me a ring as soon as you know. Dergin yeners şimdi gerçekleştirdiğimiz diyaloğu hocamızla mütilaah edeceğiz. Özellikle İngilizce deyimler, çok bilinmeyen ifadeler üzerinde duracağız. Önce satıcı olan Carol, Bob'a soruyor. Bob da üretici, yani eşik çörekleri, kurabiyeleri hazırlıyor. İşte Bob da onun satış sorumlusu mu diyelim, öyle diyelim. Evet. Carol'la anlaşıyor ve ona 2000 tane kurabiye getiriyor şu anda. Ve Carol ona soruyor. Bob, how did the baking go? Hani baking pişirmek değil mi hocam? Evet, evet. Hani pişirme işi nasıl gitti? Bob da diyor ki, slow at first. But we are getting the hang of it. Biraz değişik bir ifade, benim bilmediğim bir ifade hocam. Nedir bu? Evet, bu da çok kullanılan bir ifade günlük hayatta. Get the hang of something ifadesi. Hani bir şeylere alışmak, o alışma safhası, aşina olmak anlamına geliyor. Bir örnek cümle vereyim hocam. Billy had trouble learning how to ride a bike, but after a few months he finally got the hang of it. Hani başta zorlandı ama hani birkaç denemeden sonra artık alıştı. O zaman hocam Bob diyor ki mesela hani başta zorlandık hani yavaştı pişirmek ama sonra hani üstesinden geldik yani alıştık anlamında öğrendik. Hızlı hızlı yapmaya başladık anlamına mı gelir orada? Evet hani başta biraz yavaş gitti ama yavaş yavaş alışıyoruz diyor. Hmm. Carol da diyor ki once you learn the ropes... It became second nature. Burada iki ifade var aslında iki tane deyim var. Learn the ropes, ipleri öğrenmek. Nedir hocam ipi öğrenmek? Bu da yine benim çok karşıma çıkmayan bir ifade ama anlam olarak hani asıl temel şeyleri öğrenmek. Hani işin nasıl yapıldığını, basiclerini öğrenmek. Zaten anlam olarak da öyle yazmış. To learn the basics. Hani basit kurallarını öğrendikten sonra zaten girişi çok doğal bir şekilde kendi kendine gelişiyor gibi bir anlam var cümlede. Learn the Robs, hani kaynağını bilmiyorum tabi ama hani acaba cambazlıkla bir bağ kurulabilir mi? Hani cambaz ip üzerinde yürür falan hani ipini iyi tanıdıktan sonra artık hani hakkını verir falan mı diyelim bilemiyorum. Valla bilmiyoruz ki. Karşımız o kadar çok atasözlerinden, deyimlerden çıkıyor. Hani Türkçe'de bazen e, duyarız bu deyimin, bu atasözünün bir hikayesi vardır değil mi? Mesela Hı -hı. hani o hikaye de anlatılır. Hatta bazı yerlerde bu e, karşımıza çıkar. Burada bilmiyorum hani bir yerlerden bazı ifadeler geliyorsa onun geçmişini, tarihi gelişimini çok bilmediğimiz için şu anda tabi sadece tahmin etmekle yetiniyoruz. Hmm, hmm. Örnek bir cümle olarak hocam, David worked at a big law firm for 10 years where he learned the ropes. Now he runs his own law firm. 10 yıl kadar büyük bir hukuk şirketinde çalışmış. Orada da hani işin kurallarını, temel kaideleri öğrenmiş. Şimdi kendi firmasına sahip. Hocam diyor ki devamında it became second nature. Hani işi hani nasıl yapacağını hani iyi, iyi, öğrendikten sonra bu second nature olur diyor. Nedir second nature burada? Açıkçası benim çok bildiğim bir şey değil. Yani benim de çok karşıma çıkan bir ifade değil ama hani artık insanın tabiatının bir parçası gibi oluyor gibi ben yorumladım. Hani artık e, sen bu işi çok özümsüyorsun. Gayet rahat bir şekilde de yapabiliyorsun artık hmm. hani hiçbir zorlanma sıkıntı yaşamıyorsun. Alışıyorsun artık yani. A behavior that has been practiced for so long. It seems to have been there always. Sanki yani bir parçası olmak, hani onunla bütünleşmek, hani bir şeyi defalarca uzun süre yaparsanız hani o sizin artık evet. bir parçanız olur gibi herhalde öyle bir anlama mı geliyor? Sanki hocam? ezelden beri bunu yapıyormuşsun gibi yani. Hiç zorlanmamışsın başlangıçta hiç böyle ...sıkıntı veya alışma safhası yaşamamışsın, hep kendini bildin bile yapıyormuşsun gibi bir anlam var. Şurada bir e, ilginç iki örnek var aslında hocam. Karen has been arguing with her husband every day for the past 20 years. So by now it's just second nature. <gülüyor> ne diyor hocam cümle? Keyifli bir cümledir. Artık Hı. yani t -t tabiatlarının bir parçası olmuş yani kavga etmek. 20 senedir o kadar... <gülüyor> ...savgı ediyorlar ki artık yani gayet normal bir şey gibi. Hani eğer tartışma hırgür çıkmazsa bir sorun mu var ya falan diyecekler o, o derece. Evet. İkinci örnek de güzel hocam, onu da vermek istiyorum. With practice riding a unicycle became second nature. Nedir hocam unicycle? Evet, beni şimdi amansız yakaladın. Nedir acaba unicycle? <gülüyor> Evet. ben bicycle'la bağlı, bağlıyorum hocam unicycle neymiş biliyor musun tek tekerlekli bisiklet tek tekerlekli mi bisiklet. Aa, evet. ben de öyle tahmin ettim hocam <gülüyor> aslında evet yani şeyden ön ekten bunu tahmin etmemiz gerekirdi Uni, ondan sonra bi ondan sonra bir de tricycle -tri var ya tricycle 3 tekerlekli bisiklet mesela bicycle bir iki geliyor önüne iki tekerlekli Tek tekerlikte hiç görmedim aslında etrafta yani bilmiyorum bu özel bir ilgi alanı olabilir. Zordur e, galiba o ama timlerin üstünde ya da böyle uygun bir alanda aslında ele geçse denenebilir. Bu arada senin bisiklet e, faaliyetlerin ne aşamada nasıl gidiyor? Bisiklet fırsat budur işte binmeye devam ediyoruz. Burada güzel hani bisiklet yolları var nuva ile iç içe hı hı. Ee, hani yanımıza birkaç arkadaşı alıp ara ara böyle haftada en az 1-2 defa olmak üzere bisiklet binmeye devam ediyoruz. Hem spor yapma anlamında hem sağlıklı kalma hem de böyle arkadaşlarla bir hobi birlikte vakit geçirme anlamında. Podcast'in de Amerika günlerinde bisiklet sporuna dair bir bölüm yapmıştım. Ben onu hatırlıyorum. Evet bisiklet binme noktasında özellikle son dönemde sokaklara bırakılan GPS'le nerede olduğunu tespit edebildiğiniz cep telefonundan uygulamayla bir bisiklet bulup bisiklete atlayıp özellikle büyük şehirlerde böyle bir uygulama başladı. Çin'den aslında kaynaklanan oradan çıkan bir uygulama bu. Amerika'da kısa bir mesafede bir yerden bir yere gideceksiniz diyelim ki o noktadan diğer noktaya otobüs yok o, taksiye binseniz çok pahalı hemen hemen yolun sonunda kenarında bir yerde kaldırımda bir bisiklet bulup o, onu kiralayıp gideceğiniz yere bisiklette gidebiliyorsunuz. Böyle uygulamalar başladı. O anlamda bisikletler noktasında bir gelişme de var aslında ülke çapında. To tell you the truth. Gerçeği anlatmak gerekirse ya da gerçeği söylemek gerekirse ya da açık olmak gerekirse gibi anlama gelirdi mi hocam? To tell the truth. Yani açık olmak gerekirse, yani sana doğruyu söylemek gerekirse gibi bir anlamı var. I thought that baking two thousand cookies would be a pain in the neck. Pain in the neck. Hani boyundaki bir ağrı diyor. Nedir hocam? Yani zor bir şey. Nasıl diyeyim? Hani böyle bir şey yapmak bizi zorladı. Hani gerçekten bir zorlukla karşılaştık Hı -hı. Hı -hı. gibi anlamı var. Yaygın bir ifade değil mi hocam? Ben çok kere karşılaştım bu. Oraya. Bu çok kullanılıyor. Hı -hı. Doğru. Evet. Bu yaygın bir ifade. But we managed to round up some helpers. Round up yığmak mı hocam? Toplamak, biriktirmek gibi anlama mı gelir? Evet. Round up aslında bir phrasal verb. Dediğin gibi doğru çevirisi, hani insanları toplamak, bir araya getirmek. But we managed to round up some helpers. Helpers yardımcı, yardım eden demek oluyor galiba. Evet, evet. And it was a piece of cake. Piece of cake muhtemelen hiç söylemeye gerek yok çünkü piece of cake değil mi hocam? Artık şu noktada, evet, dinleyenler <gülüyor> bunu bilsinler değil, değil mi? <gülüyor> yani sadece hani sinonimini verelim o zaman onun. aziz easy as as easy as pie. Evet. Hani bir pasta kadar kolay. It is a piece of cake. It is ikisi de aynı anlama geliyor. Very easy, çok kolay anlamında. Evet. Well, thanks for coming in person with the cookies to in person. Hani nedir hocam in person? Bizzat kendisi. Şahsen. Ha yani direkt kendin geldin kurabiye Biriyle göndermedin, kendin bizzat buyurdun, geldin. Evet, hani buna değer vermek biraz daha. hani hmm. Bir başkasına bu işi sallamadan kendisi e, üzerine alarak, sorumluluk addederek biraz daha ciddiyetle işi götürmek. Bob da diyor ki, no problem. When will you need more? Burada hocam e, bir virgül yine. Uh, no problem ifadesini görünce direkt seni hatırladım Senin bir oturumda Amerika'da hani bir mayor Belediye başkanı oturumuna katılmıştın da Orada bir maruzatın vardı Bir şeyler anlattın Orada mesela adamlar sana teşekkür etti. Thank you gibisinden bir for coming or bir şeyler dediler hani sana. Teşekkür ettiler. Sen no problem deyince ben açıkçası orada yadırgamıştım. Adamlar teşekkür ediyor. Hocam burada hani Mehmet aldı orada no problem diyor. <gülüyor> Anlamadım niye öyle dedi dedim ya da hani bilemiyorum. Burada da şimdi aynı ifadeyi görünce Allah Allah dedim. Teşekkür edilince böyle no problem hani problem değil teşekkür ederim problem değil. Biraz garip geldi hocam bilemiyorum. Evet, biraz kültürel bir e, ifade diyebiliriz yani Türkçeye doğrudan çevirdiğinde dediğin gibi e, biraz farklı gibi, kulağa gele gibi, gibi. ama günlük hayatta yani, "no problem" hani sıkıntı yok. Yani "my pleasure" de deniyor bazen. Hani benim için zevkti de denebiliyor. Artık e, kontekste göre, hani konunun gelişine göre karşı tarafa nasıl bir mesaj vermek istiyorsanız verilebilecek birkaç karşılıktan birisi de o. Okey. So, no problem. When will you need more? diyor mesela o da satıcı da diyor ki it depends on it depends on how many we sell today. Bugün kaç tane satacağımıza bağlı. Kaç tane kurabiye satacağımıza bağlı. Bob diyor ki çünkü derdin yeniler biz çok detaya girmiyoruz burada. Çünkü basit diyaloglar ve bu diyaloglar biraz ileri seviye dinleyenlere, İngilizce bilenlere dair olduğu için böyle her detayı da vermek istemiyoruz. Vakit kaybetmemek adına. O yüzden birçok basit ifadeyi doğrusu geçiyoruz. O yüzden sadece önemli noktalar üzerinde durmaya çalışıyoruz. It depends on how many we sell today diyor mesela. Kaç tane satacağımıza bağlı. Bob da diyor ki, how many do you think you'll sell? Kaç tane satacağını düşünüyorsun diyor. Carol da diyor ki, maybe 500, maybe 2000. Your guess is as good as mine. Buradaki bu ifade hocam biraz evet. değişik ama benim önceden bildiğim bir ifadeydi, güzel bir ifade. Your guess is as good as mine. Nedir hocam? Evet anlam olarak hani ben de az çok senin kadar biliyorum yani hani kesin bir şey söyleyemem. Hı -hı. Çünkü 500 de olabilir, 2000 de olabilir arada ciddi bir fark var. Hani sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum hani göreceğiz bakalım hani. Çünkü ilk defa böyle bir şey belki Hı -hı. ürün olarak satışa çıkartıyorlar. Yani insanların ilgisi nasıl olacak bilmiyorlar Hı -hı. o anlamda. Çok da bir şey söyleyemiyor satıcı. Yorges izesgüdesman senin tahminin benim tahminim kadar güzel diyor, iyi diyor. Yani dolayısıyla sen ne dersen o da benimki ayarında. Yani benim de bir fikrim yok anlamına geliyor. Evet, burada o şekilde evet. In any case herhangi bir durumda değil mi hocam? In any case. Her halükarda. Ha, her halükarda çok daha güzel. In any case, I'll keep you posted. I'll keep you posted. Nedir hocam? I'll keep you posted. Bu da çok kullanılan bir ifade. Yani seni durumdan Hı -hı. haberdar edeceğim. I'll keep you posted. Okay, just give me a ring as soon as you know. Bana hani e, bildiğin zaman hani e, bana bir yüzük ver diyor. <gülüyor> yüzük değil <gülüyor> aslında ring, Hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diliyorum hocam. Telefonun çalmasındaki ring. <gülüyor> evet. <gülüyor> ring aynı zamanda yüzük değil mi hocam? Aynı zamanda ring evet. Yüzük. Renk zil sesi anlamında değil mi hocam burada? Hani telefon zili. Yani give me a call bu da mesela çok yaygın. hı. -hı hani give me a ring ifadesinden çok give me a call bu zamanlarda biraz daha şey yani benim sıkça duyduğum bir tabir diyebiliriz. Give me a buzz da mesela burada geçiyor. Onu da mesela örnek olarak vermiş. Hı -hı. Onu da ara ara duyuyorum. Ama çok ıı, nadiren duyuyorum. Yani, give me a call ifadesini daha çok daha sık duyuyoruz diyebiliriz. Hı -hı. Dolayısıyla hani give me a call, give me a ring birbirinin eş değeri değil mi hocam? Aynı şeyde. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında hani bu kitabın ismi speak English like an American telaffuzla alakalı bir kitap değil. Bazen hani insanlar ilk bakışta don't judge the book by the cover diye bir ifade vardı ya. Hmm. Hani hmm. buna baktığın zaman altında her ne kadar açıklaması olsa da hani Amerikan İngilizcesinde kelimeler nasıl telaffuz ediliyordan daha ziyade günlük hayatta duygu ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edebilmek artı Edebi bir şekilde zenginleştirebilmek için bilmeniz gereken deyimler var bu kitapta. Bizim hani burada hmm. konuştuğumuz deyimlerde aslında böyle hani ben give, give me a call dediğimde çok basit e, belki de yavan bir anlatım dedim ama give, give me a ring dediğimde böyle biraz renklendirmiş oluyorum konuşma dilini. Hmm. Eyvallah hocam. Böylelikle bu diyalogumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü. Rica ederim. Değerli dinleyenler, konuğumuz Amerika Günleri Podcasti sahibi Mehmet Coğal. Kendisi yaklaşık 15 senedir Amerika'da bulunuyor. Kendisiyle ortak bir bölüm daha yaptık. Birçok enleme boylamı bölümüne epeyce bir katkısı oldu. Ara ara sağ olsun bize desteklerini sunuyor. Ve yine yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalınız. Esen kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 144 Ağustos 2020 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin